977, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Umeyr ile şakalaşması, evet, Hazreti Peygamber ahlak yönünden insanların en güzeliydi, benim Ebu Umeyr isimli bir kardeşim vardı, Hazreti Peygamber bize geldiğinde onu görür görmez, ey Ebu Umey senin Nuayr ne yapıyor, diye takılırdı, Nuayr bir kuştu, kardeşim onunla oynuyordu, Hazreti Peygamber bizde olduğu sırada, bazen namaz vakti girerdi, namaz kılmak için altındaki sergiyi süpürür ve ona biraz su serperdi, Hazreti Peygamber onun üzerinde namaza durur, biz de arkasında saf tutardık, böylece bize namaz kıldırırdı, bu sergi hurma liflerindendi.